Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Enne ba'd fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadi hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin finnâr El-Albaniyat dersinde Cerbe-Tadil kaydeleri başında kalmıştık Şöyle soruluyor Ölmüş olan veya hayatta olan imamlara Ve alimlere sövmenin İslam'daki hükmü nedir? El-Bain şöyle cevap verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Ölülere sövmeyin Nitekim onlar takdim ettikleri şeye kavuşmuşlardır yani dindarlığı konusunda eleştirilen biri olsa dahi Müslümana söylemek caiz değildir. Çünkü o kimse Allah Azze ve Celle'nin hükmüne intikal ettikten sonra ona hakaret etmenin bir faydası yoktur. Salih Müslümanlara söylemenin caiz olmaması ise daha önceliklidir. Sonra imamlara söylemek bundan da ileridir. Çünkü onlar salihliklerine, ilmi, dine hizmeti, hadislerinin adını, açıklanmasını, dini hükümlerin ayrıntılarına gidilmesini ve daha başka iyilikleri de katmışlardır. Ben bu gibi soruları garip buluyorum. Çünkü bizler en düşük derecede bile olsa Müslümanlar hakkında böyle bir itikada sahip değilken İslam alimlerine kim söyleyebilir? Soru sahibi şöyle açıyor kastını. Bazen insan alimin hatasını açıklar. Lakin bazı alimler bundan ona sövüldüğü anlamını çıkarır. Halbuki o kimse aslında El Albani şöyle dedi. Eğer maksat bu ise... Maksat kötü anlaşılmıştır. Çünkü bir kimsenin diğerinin hatasını açıklaması İslam'da vaciptir. Hatayı açıklamak, sövme ve hakaret bir yana tenkit ve eleştiri demek bile değildir. Ancak hakkın beyanıdır. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin sayhinde gelen bir sayı hadiste şöyle buyurmuştur. Hakim iştahat ettiğinde isabet ederse ona iki ecir, hata ettiğinde ona bir ecir vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kadı veya hakim yani yönetici hakkında hata ettiğinde bir ecir alacağını söylerken ona dil mi uzatıyor yahut sövmüş mü oluyor? Aynı şekilde Bukhari'nin rivayet ettiği rüya kıssasında Ebu Bekir radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde rüya yorumunda bulunmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir kısmında isabet bir kısmında hata ettiğini buyurmuştur. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mağara arkadaşı olan Ebu Bekret Sıddık radıyallahu anh'a dediği bir kısmında hata ettin sözüyle hakaret etmiş olduğunu söyleyebilir mi? Lakin bu Müslümanların İslami kültürlerinde geri kalmaları ve dinin lügati olan Arap dilinden uzaklıkları sebebiyledir. Hatta kendilerine mütefekki demenin daha doğru olduğu, yani mütefekki fakih olmaya çalışan demek, yani fakih değil fakih olmaya çalışan veya fakih gibi görünmeye çalışan demek, yani bazılarına böyle bazılarına fakih değil, mütefekkih demek daha doğrudur. Böyle fakihler sebebiyledir. Onlar fakih teriminden uzaktırlar. Çünkü onların kendileri bu hakikati ters çevirmekte, onlar böyle düşünmekte ve halk da onlara tabi olmaktadır. Birisi hakkında falan hata etti denilince, sizin de işittiğiniz gibi bu sözün hata eden kişiye hakaret ve söyleme olduğunu söylerler. Halbuki durum öyle değildir. Bu meselede fazla açıklamaya gerek yoktur, bu kadar bize yeter. Diğer bir soru Medine'de sorulmuş. Sika görülmesinde ihtilaf olan bir ravinin durumunu rical kitaplarından nasıl anlayabilirim? Yani bir ravinin sika, yani güvenilir mi, değil mi hakkında ilim ehlinin farklı görüşleri var. Kimisi sika derken kimi sika değil diyor. Böyle bir durumda rical kitaplarından nasıl anlayabilirim? Cevap, bu hadis ıstılahları ilmine dair araştırmalarımızla bunu anlayabiliriz. Mesela hadis usulü ilminin bazı kaideleri şunlardır. Ezberlemiş olan, ezberlememiş olana karşı hüccettir. Bilen, bilmeyene karşı hüccettir. Bir kimse ravinin sıka olduğunu söylüyor, diğer bir kimse sıka olduğunu kabul etmiyorsa bunun anlamı ikinci kişi diğerinin bilmediği bir bilgiye sahip demektir. Cerh yani eleştiri tadilden önceliklidir. Bu cümle mutlak değildir. Bu ancak cerhin, yani bir kimseyi eleştirmenin sebebinin beyanı edilmesi halinde böyledir. Yine bu da mutlak değildir. Çünkü sebep açıklanmış olmasına rağmen zikredilen bu illet veya sebep yaralayıcı bir illet olmayabilir. Bu yüzden yaralayıcı illetin açıklanmış olmasıyla beraber cerh tadilden önce gelir deriz. Yani bir hadis ravisini münekki alimlerden birisi cerh ediyor, diğerleri tevsik ediyorsa... E, bu durumda tevsik önceliklidir. Ama cer sebebi açıklanmışsa, yani hangi sebepten cerh etmiş, o zaman sebebe bakıyoruz. İllet nedir? Yani bu kadar imamın sika gördüğü birisine falanca imam neden e, zayıf demiş veya cerh etmiş, neden eleştirmiş? Bundaki gerekçesine bakır. Gerekçesini açıklamışsa ve e, bu gerekçe yaralayıcı bir illetse, o kimsenin sikalık e, değerini düşüren bir illetse, o zaman cer yani müfessircer e, tadilden önceliklidir. Yani sıka diyenlerin sözünden önceliklidir. Bu da işte bilen bilmeyene karşı hüccettir e, sözünün kapsamında, bu kaydenin kapsamında. İlim talebesi bazı hal tercimelerindeki ihtilafla kurtulmak için gücü yettiğince ilmi kaydalara müracaat eder. Böyle tamamlıyor Elbani bu sorunun cevabını. Diğer bir soru hadisin isnadında yanılan saduk veya hata eden saduk yahut ezberi kötü olan saduk ravi varsa onun rivayetinin hükmü nedir? Saduk biliyorsunuz Sika'dan bir derece daha alt bir e, mertebedir. Yani Sika e, ravilerin oluşturduğu bir isnad sahih bir isnad diye değerlendirilirken eğer böyle bir isnadla ravilerden biri veya birkaçı saduk ise o e, isnada hasen hükmü verilir. Yani sahih değil de hasen hükmü verilir. E, Burada şimdi bazı raviler hakkında sadece saduk denilmiyor da işte yanılır. Saduk'tur ama yanılır. Saduk'tur hata eder. Saduk'tur ezberi kötüdür. Yani kendisi dindar dürüst bir adam fakat ezberi iyi değil. Böyle e, lafızlar varsa böyle bir rivayetin hükmü nedir? Cevap onun hadisinin hükmü zayıftır. Hasen de olabilir. Burada böyle bir ravinin hadisini hasen sayan, bu ibarede zaptını gösteren bir şey göremediğinde yani ezber kuvvetini, rivayeti nakletmedeki zaptını gösteren bir karine göremediğinde o ravinin hal tercemesinde söylenenlere ayrıntılı olarak bakar. O zaman bu ravinin hadisini hasen sayması mümkündür. Lakin hasen sayılması için ravinin taşıması gereken özellikler vardır. Diyor kısaca. Demek ki Sadukun yuhdi, Sadukun yehin, bunun gibi ibarelerle e, yani hem tefsike den hem de böyle cerhe delaletten e, ibareler kullanılmışsa bir ravi hakkında böyle bir ravinin hadisi hasen de olabilir zayıf da olabilir saduk, böyle bir durumda saduk kelimesi kişinin adaletiyle ilgili bir tabir oluyor yehimun veya yuhti veya lem yahfiz yani ez, iyi ezberlemez hata eder, yanılır bunun gibi ibareler de cerh ifadeleridir bir yerde. Bu da onun hıfsıyla, zaptıyla alakalıdır. Şimdi biz adaletini tespit ettikten sonra adaletin tespit ettikten sonra şiddetli zayıflıktan bir kere kurtulmuştur. Yani bir ravinin adaletini biliyorsak burada Saduk adaletini gösteriyor. Ama Sadukla beraber hata eder gibi hata ettiğine, e, zaptı iyi yapmadığına dair başka ibareler de var. Bu durumda hasen derecesinden de düşebilir bu hadis. Yani eğer iyi ezberlememişse, bunu nasıl anlarsın iyi ezberleyip ezberlemediğini, ee, o metnin başka tariflerini araştırırsın. Yani bu metni ilk önce başka sahabilerden, yani şahit dediğimiz farklı sabilerden gelen rivayeti var mı? İlk önce şahit araştırırsın. Sonra mutabilerini araştırırsın. Yani misal olarak söylüyorum, şahit. Ee, Tebevü tabiinden sonraki tabakada, mesela Bukhari'nin şeyhi, misal olarak söylüyorum. Bukhari'nin şeyhi, saduk yehin bir ravi. Yani adil ama hafızası iyi olmayan bir ravi. E, bu raviden dolayı hadiste bir zayıflık var, isnatta bir zayıflık var. Mutabisine bakarsın. Yani Bukhari'nin bu şeyhi, kendi şeyhinden, rivayet etmiş o şeyhinden, e, bu yanılan raviyle beraber başka bir yanılan ravi de olsa, sadık olup yine yanından başka bir ravide olsa aynı hadisi rivayet etmiş mi? Eğer aynı hadisi o da aynı şekilde rivayet etmişse, lafızda bir aykırılık yoksa, bu durumda bu hadisin hasen olduğunda bir şüphe yoktur. Ve bu mutabaatla lazendir. Eğer böyle bir mutabaat bulamadık veya elverişli mutabaat bulamadık, yani bulduk da adam mesela hafızası çok iyi ama adaleti yerinde değil. adaleti yerinde değilse, mesela fasık, bidatine davet eden kimse gibi böyle bir durumdaysa, onun hadisi şiddetli zayıftır. takviye elverişli değildir. Yani mutabata da gelmez. O zaman ne yaparsın? Şahit ararsın. Veya daha üst taraftan e, mutabata ararsın. E, bir yerde şahit oluyor da. E, böyle bir şahit bulursa, bu kimsenin e, bu rivayette en azından yanılmadığını, e, sana böyle kanaat getiren bir delil karine bulursan, böyle bir ravinin hadisi hasendir. Hasen olmaya elverişlidir. Ama aradadır yani. Böyle e, şartları vardır. Sadukun yuhdi, sadukun yehim denilen ravilerin hadisi araştırılmak zorundadır. Evet. Hakkında yalan ile itham edilmiştir denilen bir ravi hakkında Metruk denilir mi? Bukhari'nin münkenul hadis sözünün anlamı ve hükmü nedir? Cevap. Evet, yalan ile itham edilen ravi metruh'dur. Buhari'nin Münkerül Hadis dediği Ravi'nin zayıflığı şiddetlidir. Yani Buhari bir Ravi hakkında Münkerül Hadis diyorsa, onun zayıflığı şiddetlidir. Rivayetin lükmü çok zayıf olmazdır. Yani çok zayıf hadisle zayıf hadis arasındaki fark, zayıf hadis şahit ve mutabat için <gülüyor> takviyeye elverişlidir ama çok zayıf hadis takviye gelmez. Yani çok zayıf hadis e, rivayet yollarıyla, takviyeyle, şahitle, mutabatla kuvvetlenmez. Ama zayıf hadis kuvvetlenir. İkisinin arasındaki fark da e, zayıf hadiste adaleti yerindedir, zaptı problemlidir, hafızası problemlidir, o yüzden zayıftır. Zayıf denmesi bu yüzden. Çok zayıf, cidden zayıf, şiddetli zayıf dediğimiz zayıflar ise ya isnattaki ciddi bir kopukluktan, peş peşe iki ravinin düşmesi gibi, muğdal rivayetlerde olduğu gibi, ya bu kopukluktan veya e, ravinin adaletini İskat eden, adaletini düşüren fısk, foşu galat, e, yalan. Mesela burada yalan söz konusu edilmiş. Rav yalanla itham edilir. Bu da fıska dahil olan e, cel Yani adaleti iskat etmişse, adaleti iskat olan bir isnat, şiddetli zayıf türündendir. Böyle bir rivayet e, şahit ve mutabat olarak takviye elverişli değildir. Soru. Amr bin Şuayb'in babasından onun da dedesinden rivayeti şeklindeki zincirin hükmü nedir? Amr bin Şuayb Abdullah bin Amr bin Asın torunu yani Amr bin Şuayb'in babası Şuayb bin Abdullah bin Amr bin Ağız o kimden rivayet ediyor? Abdullah bin Amr bin Ağız'dan yani bu şekilde çok e, isnaplar var, hadisler var kütübü sitede de var böyle bir hadisin hükmü nedir? Elban Raymullah diyor ki Hasan'dir, bununla ücret getirilir Soru Hafız Taberani Mucemü de isnadını bize Abdullah bin Muhammed bin Cuma etti Meşk'i tahdis etti dedi ki Bize El Abbas bin El Velid bin Meziyet tahdis etti dedi ki bana babam haber verdi dedi ki Bize İbni Lehiya tahsis etti şeklinde zikrediyor ve isnadın kalanını veriyor Sonra diyor ki Yezid bin nebi Habib'den sadece İbni Lehiya rivayet etti El-Velid bin Meziyet ise İbn Lehiya'nın kitapları yanmadan önce ondan işitenlerdendir. İbn Lehiya'nın hal tercemesini verenlerin çoğu onun kitaplarının yandığını ve kitaplarının yanmasından önce sadece 3 Abdullah'ın kendisinden işittiklerini zikrederler. Hafız Taberani'nin sözü de kabul edilir mi? Yani İbni Lehiya, Abdullah bin Lehiya tabiin i Tabi'nin alimlerinden birisi, imamlardan birisi e, kitabından rivayet ederdi bu. Fakat kitapları yandığı zaman Ezberinden rivayet etmeye başladı ve ezberinden rivayet etmeye başladıktan sonra çokça yanılgıları, çokça hataları, isimlerde, isnatlarda ve e, hadis metinlerinde çokça yanılgıları ortaya çıktı. Bir nevi e, bunamaya benzer, ihtilata benzer bir halle rivayetleri zayıf görülmeye başlandı. Fakat eğer ondan üç Abdullah rivayet ederse, bunlardan birisi Abdullah bin Mübarek, diğeri Abdullah bin vet el Mısri, bir diğeri Abdullah bin Yezid el-Mukrei. Eğer bu üç Abdullah e, İbn-i Abdullah bin Lehiya'dan diye rivayet ederse o hadisler Hasen olarak görülmüştür. Çünkü bu üç Abdullah e, İbn-i hafızasının karışmasından sonra, kitapların yanmasından sonra ondan rivayette bulunmamışlardır. Burada şimdi ek bir bilgi var. Diyor ki Taberani, İbn-i Lehiya'dan Velid bin Mezyet kitaplarının yanmasından önce işti diyor. Elbani de buna cevap olarak diyor ki araştırarak kabul ederiz. Zira bu onun yanılgısı da olabilir. Allah'ın iyi bilendir diyor. Yani burada kesin bir ilminin olmadığını söylüyor. Araştırma gerekir diyor Elbani. Net bir şey söylemiyor. Yani burada e, benim gördüğüm şu Taberani'nin bu ifadesinde e, Velid bin Mezyed'in İbn-i rivayetini temize çıkaracak bir ifade söz konusu değil. Çünkü böyle bir şey olabilmesi için Taberani'nin şöyle demesi gerekirdi e, Velid bin Meziyet İbn-i Lehiya'dan kitaplarının yanmasından sonra rivayet etmemiştir tamam öncesinde işitmiş olabilir önemli olan Velid bin Meziyet kitapları yandıktan sonra İbn-i Lehiya'dan rivayet etti mi etmedi mi burasını bilmektir bu yüzden Elbani topu araştırmaya atıyor burada da bizim söyleyeceğimiz bu Taberani'nin bu sözü de bu açıdan net değil yani dese ki kitaplar yanlıktan sonra İbn-i etmeyen rivayet etmeyenlerdendir dese o zaman anlarız ki bu rivayet evvel bilmez Mezyed'in i̇bn e, ihtilata uğramasından önceki e, bir rivayetidir derdik ama bunu diyebilecek bir açıklık görmüyoruz Taberani'nin bu sözünde Diğer bir soru El-Heysemi'nin Mecmada yani Mecmu-i Zevaid'de Ravileri sahihin ricalidir sözünün anlamı nedir? Cevap Bu kitabın önemi yani Heysemin'in Mecmu-i kitabının önemi dört sünen kitabının önemi gibidir. Yani Ebu Davut, Tirmiz, Nesai, İbn-i sünenleri neyse o derecede önemli bir kitaptır. Çünkü bu kitapta bilinen meşhur kütübist hadislerinde geçmeyip altı kitapta geçen ziyadeler toplanmıştır. Yani nasıl biz kütübiste diye Bukhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmiz, Nesai, İbn-i diyoruz. Aslında Mecmu-i de diğer kütübistlerinin bir derlemesidir. Hangi kütübiste? Taberanın üç mücemi. Ahmet bin Amber'in Müsned'i, Ebu Yala'nın Müsned'i, bir de Bezzar'ın Müsned'i. Yani o da altı kitabın derlemesidir bir yerde. Ee, şöyle devam ediyor Elbani. Heysemin'in Mecmu-i Zevat'te topladığı hadisler şayet tamamını toplamış ve bunların hakkında konuşmamış olsaydı, bu hadislerin değeri dört sünnenin hadislerinin değeri gibi olurdu. Çünkü bunların arasında sahih, hasen, zayıf ve uydurma olanları vardır. Evet, burada bir yönden Dört Sünnen hadisleri, diğer yönden de İsbah'ın cem ettiği 6 kitabın hakkında bir şey söylemedi hadisler arasında bir fark vardır. Bu fark Dört Sünnen hakkındaki müellifleri birçok hadislerin sıhhat ve zayıflıklar bakımından konuşmuşlardır. Yani gerek Ebu Davud, gerek Tirmizi, gerek Nesai, gerek İbn Mace, İbn Mace'de çok yok. Yani göremezsiniz fazla da isnatlar hakkında hükmü. diğer sünnenlerde bunlar var. İzzat o imamlar, isnaplar hakkında söz söylemişlerdir. Ee, ama mesela Ahmet bin Amber'in müsnedi, Taberan, mucemi, Bezzar'ın müsnedi, Ebu Yalan'ın müsnedi... Bu kitaplara gelince bunların müellifleri sıhhat konusunda çok fazla konuşmamışlardır. Bezzar'ı istisna edersek, Bezzar'ın nadir de olsa bazı hükümleri var. Hasendir, sahihtir diye veya zayıftır diye... Ee, Bu konuda en büyük adımı Tirmizi atmıştır. Onun sükut ettiği hadis çok azdır. Yani 4 sünenin içerisinde Tirmizi'nin sünenine baktığınız zaman her hadis hakkında sahih, hasenun sahihun, garip. Yani her hadis hakkında bu hükümleri görürsünüz. Sükut ettiği hadis çok azdır. Ama Ebu Davud'un e, hüküm verdiği hadisler yarıya yakındır. Tamamı hakkında konuşmamıştır. Nesai'nin de çok azdır herkese aynı şekilde. Ee, i̇bn Mace'de ben gördüğümü hatırlamıyorum da, e, yani şu an hatırımdan kaçmış, dikkatimden kaçmış hükümleri olabilir bilmiyorum. İbn-i Mace'de ben gördüğümü hatırlamıyorum. Evet, o genellikle, yani Heysemi, e, mecmada zikretli hadisler hakkında konuşmuştur. Lakin onun sözleri çoğunlukla yeterli olmamıştır. Hadis ve mertebesi hakkında çok az ayrıntı vermiştir. O genellikle hadisi zikret sonra Ahmet rivayet etmiştir. Taberan rivayet etmiştir. Ravileri sayın ricalidir. Bunun gibi sözler etmiştir. Bu ibare o isnadın sahih olduğu anlamına gelmez. Yani ravilerinin sahih ricali olması o hadisin sahih olduğu anlamına gelmez. Ancak bu isnadın sıhhat şartlarından bir şartı taşıdığını gösterir. Bu şartta ravilerin sika güvenilir olması şartıdır. Yani ravilerinin güvenilir olması bir hadisin isnadının sahih olduğunu söylemeye yeterli değildir. Yani şartlardan biri yerine gelmiş. Ravileri sıka olacak. Şartlardan birisi bu. Yani adil, zabit bu yerine gelmiş. Ama inkıta var mı? İllet var mı? Yani şazlık gibi, muzdariplik gibi bunun gibi illetler var mı? Bunlara bakılır. Mesela mürsel bir hadis, mürsel bir isnat gelse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ulaşıyor ama sahabe eksik bu mürsel bir rivayettir, değil mi? Bütün ravileri Bukhari Müslümin ravileri olsun, buna sahih diyebilir misin? Sahih diyemiyorsun, neden? Çünkü ınkıta var, irsal var veya sonraki tabakada olabilir bu ınkıta dediğimiz e, tabin tabakasında olabilir, rüyatebet taba tabin tabakasında olabilir. Bu şartta ravilerin olmaz şarttır. Bu ifade hadisin, ravilerin raviyelerin sahih ricali olduğunu gösterir. Yani demek ki esemimecma ve zevaidir, zevayette ravileri Sahihin ricaldır dediği zaman biz buradan Heyseminin, o hadisin, isnadının sahih olduğuna hükmettiğini çıkarmamalıyız. Heysemin bunu kastetmiyor zaten. Sadece ravilerinin elekten geçtiğini söylüyor. İsnad olarak yani ittisal şartı yerine gelmiş mi bunun hakkında bir şey demiyor. Şazlık gibi, ızdırap gibi illetlerden de hiç bahsetmiyor. Sadece raviler hakkında bilgi vermiş oluyor. Bu şart sıhhat şarttan sadece bir tanesidir. Geriye kalan şartlar ortaya çıkmamıştır. Çok nadir durumlar dışında hadisin sayı veya hasen olduğunu söylememiş. Ancak genellikle ravilerin Sayın ricalidir veya ravileri güvenilirdir demiş. Yahut hakkında eleştiri bulunan bazılarının sika gördüğü diğerlerinin ise zayıf saydığı falan kimse dışında ravileri güvenilirdir demiştir. Bazen hakkında eleştiri bulunan bu ravi hakkında kesin hüküm vererek o zayıftır der. Veya ravi hakkında sikha diyenlerin görüşünü tercih eder. Heyseminin ziyadelerini eklediği altı kitap ise şunlardır. İmam Ahmet'in müsnedi, Ebu Yalan'ın müsnedi, Bezarın müsnedi, Taberan, Mucemül Kebiri, Evsat'ı ve Mucemül Sagir'i. Bu altı kitapta bulunup da meşhur de Bukhar ve Müslüm'ün ile dört sünnende geçmeyen ziyadeleri derlemiştir. Yani Mecmu-i kitabı bu sayılan altı kitapta geçip de geçmeyen ziyadeleri toplamak amacıyla yazılmış, derlenmiş, toplanmış bir kitaptır. Ee, İsnaflar hakkında da verdiği hükümler hakkında e, bu ayrıntılara dikkat etmek lazım. Burada Elbani çok ayrıntıya girmemiş, e, Türkçe'ye tercüme edilmiş bir kitap olduğu için, Heysemi'nin kitabı. Burada şu uyarılar yapmak lazım. Birincisi Elbani dediği gibi, ravileri sayhin ricalidir demesi, Heysemi'nin Elbani açıkladı zaten. Ben buna ek olarak şunu söylerim. Heysemi sayın ricalidir dediği halde sayın ricali olmayan durumlar var. Yani bundan çok karşılaştım. Mesela sayın ricali demek Müslim kastedilir. E, ravileri sayın ricalidir dediği zaman yani Müslim'in ravileridir. Ravilerin tamamı. Bu manadadır. Ama Müslüm'ün ravileri olmayan, yani Müslüm'ün e, isnat zincir şartlarına uymayan pek çok isnatta karşılaştım. Heyseminin öyle demesine rağmen. Bu birinci illet. Yani Heyseminin böyle yanılgıları vardır. İkincisi e, ravileri sikadır. Ricaluhu sikatun. Yani bütün ravileri güvenilirdir der. Böyle demesine rağmen güvenilir olmayan, zayıf olan, metruk olan ravilerle bile karşılaştım. Başka araştırmacılar da karşılaşmıştır. Buna benzer tespitleri vardır ee, bu konuda özel çalışma yapanların. Ben Mecmu Özzeve Tatlı'nda özel bir çalışma yapmadım ama başka listeleri araştırırken özellikle Zebercet'i hazırlarken e, karşılaştığım bazı şeylerden bahsediyorum. Diğer taraftan e, mesela gözden kaçırdı, dikkatten kaçırdı pek çok raviler vardır. Mesela falanca ravisi zayıftır onun dışındaki ravileri sikadır veya sayın ricalidir der fakat e, saydığı ravi, zikrettiği ravi aslında zayıf olmakla beraber onun dışında hadisin esas illeti olan, hatta şiddetli zayıf derecesine düşüren, daha şiddetli zayıf bir ravi atladığı, onu hiç zikretmeden geçtiği durumlar var. Yani bunun gibi durumlar var. Bunun dışında yine Heysemin'in hataları türünden e, ravilerin isimlerini karıştırması var. Ravilerin ceh sebeplerini karıştırması var. Mesela Leis bin Ebi Süleym'i müdellislikle zikreder. Her zikrettiği yerde Leis bin Ebi Süleym var isnadında müdellisttir der. Halbuki Leis bin Süleym asla müdelis değildir. Yani onu tedlisle nitelleyen kimse yoktur. Fakat Leis bin Ebi Süleym, o da yaşlanınca ihtilata uğramış, hafıza karışıklığına uğramış, İbn-i durumuna benzer bir şekilde. Onun sadece ihtilat illeti vardır. Yani... E, ravilerin cerh sebeplerini de böyle karıştırdığı şeyler var. allah Alem çokça hafızasına dayanmasından, kitabı hafızasından yazmasından bu tip e, çokça hatalar meydana gelmiştir Mecmu-i kitabında. Bu sebeple Mecmu-i Zevait de böyle deniliyor, heysemi böyle diyor diyerek kesinlikle heyseminin hükümlerine itibar etmemek, buna itimat etmemek lazım. İlim talebesinin bunu mutlaka araştırması lazım. Bunlar isnatlar hakkında, e, rical hakkındaki şeylerdi. Hadisin hükmü hakkında verilen e, hükümlerde mesela Hasan dediği gibi yerlerde de e, Hasan olmadığı, zayıf olduğu yerler olabiliyor. Yani bunun gibi hatalar var. Diğer bir ayrıntı eee ricaluhu mevsukun diyerek yani ricaluhu sıkat demiyor da ricaluhu mevsukun dediği zaman burada mevsuk diye yani Sika görülmüştür diye bir meçhul Sika zikrettiği zaman Heysemi bununla İbn-i gibi, El-Icli gibi tefsik konusunda tesahül üzere olan, gevşekliği olan münekkitlerin tefsikini zikreder. Normalde mesela bir ravi hakkında Bukhari Sika dese, İbn-i Hatim Sika dese, Ahmet bin Hanbel Sika dese, bunlar bu ravilere, işte ravilere Sika'dır der. Ama... Sadece i̇bn Ban tefsik etmişse veya sadece El-İcli gibi mütesahil olan gevşek e, münekkit alimler bir ravi tefsik etmiş, başkaları tefsik etmemişse, yani bu ravi'de aslında meçhullük var, yani meçhul olmasına rağmen tefsik edilen ravilerde ricalihû mevsukun yani tefsik edilmiştir diyerek böyle kapalı bir ifade, meçhul bir ifade kullanır. Heysemi, buna da dikkat edin. Ee, bu tür e, ifadeleri kullandığı hadisler genellikle zayıf çıkıyor. Yani meçhul ravisi oluyor genellikle. Hadislerin illetleri ve rivayetlerin tenkidi. Soru, Bukhar ve Müslümin sayılarında zayıf hadisler var mıdır? Cevap, bu mesele İmam Şafii'nin dediği gibidir. Allah kendisinin kitabından başkasını kamil kılmayı kabul etmemiştir. Yani kamil tek kitap Allah'ın kitabıdır. Mükemmel olan sadece odur. Nitekim Bukhari ve Müslim Allah'ın dini için ihtiyatlı davranmışlar. Kitaplarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden vakıf olduklarının en sahihlerini zikretmişlerdir. Hatta İmam Bukhari'nin 600 bin hadis ezberlediği, bunlardan 200 bininin sahih olduğu, bu sahih hadislerden de 8 bin kadarını seçtiği ve bunları sahihine koyduğu sahih olarak gelmiştir. Bu yüzden bugüne kadar Buhar ve Müslümin kitapları gibi seçkin e, kitaplar bulunmamaktadır. Ancak ismet yani korunmuşluk peygamberlere aittir. Bunun anlamı Bukhari'nin sahihinde hatalı bir harf, hatalı bir cümle veya hatalı bir hadis bulunmadı demek değildir. Yine bu Bukhari ve Müslümin hadislerinin hüccet olmayacağı anlamına da gelmez. Yani elbette Buhar ve Müslümin sahihlerinde de e, hatalı rivayetler vardır cümle olarak, lafız olarak e, hatalar vardır, olabilir. Bazı alimler bununla ilgili araştırma yapan muhakkak alimler de bunlardan bazısını zaten tespit etmişlerdir. Ama bu Bukhar ve Müslim'in hadisin hucçet olmadığı anlamına gelmez. Evet, soru itikafın sadece 3 mescitte olabileceğini belirten hadisin sıhhat durumu nedir? Cevap bu hadis sahihtir. Zaten Elban Raimullah bu konuda Es-Saiha'da ilgili hadisi genişçe tarhıcı etmiş. Sıhhati hakkında doyurucu açıklamalar yapmıştır. Bu e, tahkikini tercüme edip sitede yayınlamıştım daha önce. Okuluyla ilgili öğrencisi Ali'ül Halebi'nin de e, Ahkamül İtikaf'la ilgili, yani İtikaf hükümleriyle ilgili özel bir Risalesi'nde tercüme edip yine e, sitede yayınlamıştık. Soru, halk Allah'ın iyalidir Yani Allah'ın yani aile halkı hakkında söylenir çoluk çocuğu ehli yani sorumlu olduğu kimseler manasında. halk Allah'ın yalıdır, ondan Allah'a en sevini olanı Allah'ın yalı yani Allah'ın halkına en faydalı olandır hadisinin saat durumu nedir diye sorulmuş elvan diyor ki bu hadsin isnadı zayıftır meşhur hadislerden bahseden kitaplarda mevcuttur meşhur hadislerden bahseden kitaplarda ajuni'nin keşfu lafası suyuti'nin etdurerül muntesirası Carullah el-Yemani'nin Nevafihul Atirası gibi kitaplar, bunlar halk arasında hadis diye dolaşan kitapların hangileri hadistir, hangileri hadis değildir, bunu araştırmak üzere hazırlanmış eserlerdir. Oralarda mevcuttur diyor bunun açıklaması veya Sehavi'nin Meqasbül Hasenesi gibi. Sonra bazı alimler Ebu Hürer'e radıyallahu anh'ın Nebi Sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği şu hadisi zayıf saymaktadırlar. Musa aleyhisselam ölüm meleğine tokat vurdu ve gözünü çıkardı. Bu kimselere nasıl cevap verebiliriz? Onlar bu hadisin İsrail'at olduğunu iddia ediyorlar. Bir peygamberin ölüm meleği olduğunu bile bile ona şiddetli bir şekilde vurması nasıl caiz olur? Cevap bu hadisi İmam Bukhari ve İmam Müslim sayhlerinde Ebu Hureyre radiyallahu şöylece rivayet etmişlerdir. Ölüm meleği Musa aleyhisselama gelerek, Rabbine icabet et dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam ölüm meleğinin gözüne bir toka vurarak onu çıkardı. Melek hemen Rabbine döndü ve Ya Rabbi muhakkak sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin. O benim gözümü çıkardı dedi. Allah da gözünü ona iade etti ve Kuluma dön. Ee, dön de hayatı mı istiyorsun? Yani yaşamayı mı istiyorsun diye sor. Eğer hayatı istersen Elini bir öküzün sırtına koy. Elinde ne kadar Elin ne kadar kılıyor örterse muhakkak o kadar sene yaşayacaksın diye söyle. Musa Aleyhisselam sonra ne olacak diye sordu. Sonra öleceksin buyurdu. O halde şimdi yakınken öleyim dedi. Bunun üzerine ölüm meleği Musa Aleyhisselam'ın ruhunu o anda aldı. Bu kar ve Müslüm'ün sahihlerindeki hadis bu şekildedir. Bu hadisi zayıf sayanın kendisi zayıftır. Zira o ilimsiz olarak konuşmuştur. Zannediyorum ki bunu zayıf sayan kişi akıllarıyla ve hevalarıyla çoğunluğa musallat olan Sahih hadislerin zayıf olduğuna hükmeden o kimselerdendir. Bu ilme nispet edilseler dahi insanların çoğunun göğüslerindeki iman zayıflığıdır. Onlar sünneti etraflıca araştıran, hadis rivayet yollarında geniş bilgi sahibi olan kimseler değillerdir. Bukhar ve Müslüm'ün sahihlerine gelen ve hakkında hadis alimlerinin tenkitte bulunmadıkları her hadis kesin olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuştur. <Gülüyor> Sorudan geçen Musa Aleyhisselam ölüm meleğine nasıl vurmuş olabilir şeklindeki şüpheye gelince cevap şudur. İmam Ahmet'in Sayı ı İsnan e rivayetinde şöyle geçer. Ölüm meleği insanlara beşer suretinde gelirdi. Yani insan kılığında gelirdi. Bunun devamında Sayı ı Kutsi Hadisler kitabında iki lafzını daha verdim ben zaten orada. Daha önceden böyleydi. Beşer suretinde gelirdi ölüm meleği. Görünürdi yani insanlara. Bu vakadan sonra Artık gizli bir şekilde yani görünmeden canları almaya geldiği geçiyor. Şu halde ölüm meleği Musa Aleyhisselam'a gelip Rabbine icabet et dediğinde Musa Aleyhisselam'ın onun Allah katından gönderilmiş bir melek olduğunu anlayabileceği bir alametle gelmemişti. Herhangi bir insan kendisine ruhunu teslim etmeyen birine nasıl tepki verir? Hadisin sonunda ölüm meleğinin durumu Allah-u Teala'ya şikayet ettiğini ve Allah'ın da ona bir alamet vererek Musa'ya dön ve Rabbin sana emrediyor de buyurduğunu görüyoruz. Melek bu delille Musa Aleyhisselam'a dönünce Musa Aleyhisselam bundan sonra ne olacak dedi. Hadis böylece devam ediyor. İlk seferinde teslim olmadığı halde neden ikinci seferinde teslim olur? Birinci sefer için cevap açıktır. O bir beşerin diğer bir beşerden talebiydi. Musa Aleyhisselam onun Allah'ın gönderdiği bir melek olduğunu bilmiyordu. Melek ikinci defa geldiğinde Musa Aleyhisselam'ı tatmin edecek bir alamet ile geldi, o da icabet etti. İmam Ahmed'in hadisi açıklayan rivayetine baktığımızda problem ortadan kalkmakta ve bu hadis İsrailiyattandır diyenin sözü iptal olmaktadır. Bunun İsrailiyattan, yani İsrailiyat'ın anlamı bu rivayetin Yahudi Hristiyanlardan olan kitap yerinin kendilerinden öncekilerden naklettikleri şeylerden olmasıdır. Bunlar arasında hak olan da batıl olan da vardır. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabın size anlattıklarını ne tasdik edin ne yalanlayın buyurmuştur. İsrailiyat, İsrailoğulları ile ilgili kıssaların rivayetlerine nispet edilir. Bunlar da iki kısma ayrılır. Birinci kısım bunlar çoğunluk olup kitap elinden rivayet edilenlerdir. Yani Yahudilerden, Hristiyanlardan rivayet edilenlerdir. Bu kısma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin az önce geçen hadisi uygulanır. Yani ne komple yalanlayın ne komple tasdik edin. Yani e, burada kitabı ve sahih sünneti arz edilmesi vardır. Kitab elinden rivayet edilenlerde. İkinci kısım bunlar azınlık olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisinin İsrailoğullarından verdiği haberlerdir. Bunlar sahih olan İsrailiyattır. Çünkü bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Allah bir topluğun suretlerini değiştirdikten sonra onlardan geriye nesil bırakmaz hadisinin sıhhat durumu nedir ve manası anlamı nedir? Cevap, bu hadis sahihdir. i̇mam Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Allah Yahudileri maymunlara ve domuzlara çevirmiş. Onlar üç gün suretleri değiştirilmiş olarak kalmışlar. Sonra yok edilmişlerdir. Suretleri değiştirilen bu kimselerden Allah geride bir nesil bırakmamıştır. Allah'ın suretlerini bazı hayvanlara değiştirdiği herhangi bir kavimde Allah bu hayvanlardan geriye bir nesil bırakmamıştır. Onları yok etmiştir. Burada aslında... Muhtemelen soruyu soranın kastı işte farenin farenin sütle ilgili durumundan dolayı işte soruyorlar işte ben deve sütünü mü içmiyordu deve sütünü içmemesi sebebiyle ben bunların değiştirilmiş kenel ile alakalıları ne zevcette var. Onlardan olmasından korkarım. Keler hakkında var. Bir de fare hakkında var. Deve sütü içmediğinden dolayı bunların e, suretleri değiştirilmiş kavimlerden olmasından korkuyorum. Bundan endişe ediyorum dediği gelir ki Sayın Müslim'de. Bu da sahiptir. E, Allah-u Alem belki de soru sahibi böyle bir manaya kastederek e, bunu sordu. Elban'in burada cevabı da kısa gelmiş. Tekrar ayrıntı yok. Burada peki o zaman bu ayrıntıyla nasıl olur bunun cevabı? allah Alem benim anladığım, o zamana kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu konuda bilgi verilmemişti. Yani neskedilenlerin e, soyunun devam etmediği ile ilgili. O bilgi gelince net ifadeleri kullandı. Yani Allah bir topluluğu nesk mi, suretlerini değiştirdi mi onlardan geriye nesil bırakmaz diye kesin ifadesi var. Diğeri ise zanni bir ifadeydi. Öyle olduğunu zannediyorum diyordu. Bu kesin ifade zanni ifadeyi nesh Yani tercih bakımından kesin ifade zanni ifadeye tercih edilir. Asırların hayırlısı benim asrımdır hadisi mi yoksa insanların hayırlar benim asrımdakilerdir hadisi mi sabittir diye sorulmuş. Cevap bildiğim kadarıyla hadisin rivayet yollarından hiçbirinde asırların hayırlısı lafzı yoktur. Ancak insanların hayırlıları şeklindedir. Yani burada hayrul kuruni karni. Hayrun nasi karni şeklindedir diyor doğru lafzı. Hayrul kuruni değil de hayrun nasi fi karni. Thumme yelunehum, thumme yelunehum diye yani İmran bin ın Musayn'dan gelen rivayet bildiğim kadarıyla doğru şekli budur diyor. İnsanların hayırları şeklindedir. Soru İbn Hacer'in dua'dan sonra elleri yüze sürmek hakkındaki hadisi Hasan sayması hakkındaki görüşünüz nedir? İbn Nazer e, buna Hasan dediği için İbn Ustaymin de Hasan diyor. Zayıftır bu hadis. Elbette bunu isabetli görmüyorum. Zira iki rivayet yolundan her biri şiddetli zayıf olduğu için şahit getirilmeye elverişli değildir. İbn Ustaymin hadis usulü ne dair kitabında Türkçe tercüme edilmiştir bu kitapta. Hadis usulü adıyla. Orada bu hadisi Hasen hadisi örnek verir. Yani Hasenli Gayri hadisi örnek verir. Der ki işte Ömer Radyalan'ta gelen falan tarik zayıf-i Ama falan tarik ile bu kuvvetlenir diye. Bu usulde ciddi bir hatadır. Hem de hadis usulü kitabında geçmesi bir cinayettir. Yani İbn-i ciddi bir hatasıdır bu usul konusunda. Tarikler şiddetli zayıftır. Yani birbirini takviye edecek derecede değildir. Duadan el, sonra eli yüze sürmek hakkında sayıh bir hadis sabit olmamıştır. E, şiddetli zayıf diyebileceğimiz bu hadis e, var olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ben bir eve girmem sözündeki tezvikin anlamı nedir? Bu haramlık ifade eder mi? Cevap tezvik ile kastedilen süslemelerdir. Bu haram olduğu anlamına gelmez. Ancak nübüvvet ve Risalet makamına yakışmayan süslemeler kastedilmiştir. Şüphe yok ki Müslüman Kemal'e erdikçe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çizgisini temsil etmeye daha da yakınlaşır ve onun sevdiği şey üzerinde ilerler. Onun sevmediği şeylerden de uzaklaşır. Hafız İbn Hacer, kadınlara normal olmayan yoldan gelmenin hükmü hakkındaki rivayetlerin tarihlerini zikrediyor ve isnaflarını eleştiriyor. İmamların tamamının bunları eleştirdiğini ifade ediyor. Hatta kadar Nesai ve başkalarının bu konuda sabit olan bir şey yoktur dediklerini, i̇bnül i Ömer Nafi'den, Malik'ten ve başkalarından bunu mübah gördüklerinin nakledildiğini söylüyor. Fakat Hafız i̇bn Hacer yasaklama hadislerinin rivayet yollarının bir araya gelmesiyle kuvvetleneceğine meylediyor. Yani rivayet yollarıyla e, sahihtir, hasendir buna meylediyor. Neden bu konuda bir şey sabit olmadığı görüşünü kabul etmemiştir? Diyor. Yani Neden bu rivayetleri, tarikleri kuvvetli görüyor diye soruyorlar Elbani'ye. Bu konuyla ilgili herhalde geçtiğimiz e, Zebercet dersinde, tefsir bölümünde kısaca bahsetmiştik. Şöyle cevap veriyor Elbani, o imamlar bu görüşü kabul etmemişlerdir. Çünkü o imamlar meseleyle ilgili olarak gelen hadislerin tariklerini tek başına ele aldıklarında eleştirmişlerdir. Yani rivayetin isnadını tek bir tarik olarak ele aldığı zaman zayıf. Bu, bu şekilde eleştirilir. Hafız i̇bn Hacer ise hadiste müminlerin emiri sayılan bir kimsedir. Onun benzerini bulamayız. O gelen rivayet yollarıyla hadisleri cem etmiş ve bunlara, yani rivayet yollarını toplamış, cem etmiş derken, bunlara hadis ilminin kaydelerini uygulanmıştır. Böylece bu hadislerdeki hatalar ve sabit bir şey olmadığı söylenebilecekleri ortaya çıkarmıştır. Evet, tek tek ele alındığında bir şey sabit olmadığı söylenebilir. Ama rivayet yollarının bir araya gelmesiyle kesin olarak kadınlara şu ayette zikredilen normal olmayan yoldan yaklaşmanın haram oluşunda ittifak edilmiştir. Kadınlar sizin için bir tarladır. Bu sebeple tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Yani dilediğiniz gibi. Bu hükme destek vermiştir. Aynı şekilde şu ayeti açıklayan hadisler vardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kişinin hanımına dilediği gibi yanaşması caiz midir diye sorulunca evet. Lakin yanaşacağı yol tek yerdir buyurmuştur. Evet, bunu Ahmet, Tirmizi ve Darimi rivayet etmişlerdir. Evet, burada ee, bırakalım. Sonraki derste inşallah devam ederiz. 77. sayfa diye. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa entevatteke la şerike <Sessizlik> ve estağfurke ve tuğbileykim.